1401, numaralı konu, Hassan bin Sabidin, şairlere azgın sapıklar uyar, ayeti indiğinde ağlamaları, evet, Abdullah bin Revaha ile Hassan bin Sabit Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala, şairlere, gelince, onlara, azgın sapıklar uyar, görmez misin onlar her vadide şaşkıncasına yürür dururlar, gerçekten onlar yapmayacakları şeyleri söylerler, şu ara, 26.sur 224-226, ila ayetlerini indirirken elbette ki bizim şair olduğumuzu biliyordu, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allahı çokça ananlar, zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafa edenler müstesna, zulmedenler hangi akibete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Şu ara 26. Sur 227 ayetini okuyarak işte bu ayette geçen salih ameller işleyen, Allahı çokça ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafa edenler den maksat sizlersiniz buyurdular.